Hepinize selamlarımızla, saygılarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim dünkü programımızda Ramazan ayında olduğumuzdan dolayı Ramazan ayı münasebetiyle çocuk ve Ramazan'la ilgili bir takım şeyler söylemeye çalıştık. Tekne orucundan bahsettik, Efendim, sahura kaldırmalardan, çocukları sahura kaldırmalardan bahsettik ve onunla birlikte gönderdiğiniz e-mailleri okumaya çalıştık. Dünkü programımızda çocukların cami, din, ahlak ve moral gelişimi için sevecen olmaktan, çocukları önemsemekten, çocukların ruh dünyasına ters düşmeyecek iletişimler içerisinde olmaktan, onları önemsemekten bahsetmiştik. Ve o programımızda Ahmet Altan'ın bir yazısını okuyacağımızı söylemiştik. Ahmet Altan Bey... 23 Ekim 2005 tarihinde Hürriyet Gazetesi'ndeki bir makalesinden bir alıntı yaparak eğer izin verirseniz bugünkü programımıza başlamak istiyorum. Efendim, Ahmet Altan'ın yazısının başlangıç kısmı değil başlangıçtan sonraki kısmından itibaren okuyorum. Ramazan geceleri mahallenin çocuklarıyla birlikte gittiğimiz teravih namazları, camideki büyüklerin bize başka zamanlarda pek göstermedikleri bir şefkat göstermeleri, hala çocuk aklımla ezberlediğim biçimde söylediğim Allahumme salli alanın muhteşem melodisiyle dalgalar gibi kabaran o tuhaf coşku, namaz çıkışlarında hissettiğimiz o ağırbaşlı memnuniyet, sahur vakti sıcak yataktan gözlerim yarı kapalı kalkıp, Sobası yakılmış salonda hazırlanmış sofraya oturmuşum, galiba sadece Ramazanlarda yapılan o yumurtaya bulanmış ekmek kızartmaları, demli çay, beni sevgisiyle ve gururla bağrına bastığını düşündüğüm büyük bir kalabalığın parçası olmanın güveni ve sonsuz bir huzur. Allah'ı çok sevmiştim, ondan benim anlamadığım kelimelerle söz ediyorlardı ama o benim için... Beni sevmesini istediğim temiz yüzlü, yaşlı bir dedeydi. Oruç tuttuğum zamanlarda da bana gülümsediğini düşünürdüm. Doğrusu ya ondan pek korkmazdım. Ama beni sevmesini isterdim. İlk kez okulda din hocası cehennemi uzun uza diye bütün korkunçluğuyla anlattığında dehşete düşmüştüm. Benim teravih namazlarında, iftarlarda, sarhurlarda hissettiklerimle... Hocanın anlattıkları hiçbirbirine benzemiyordu. O, beni çok korkutan, bana çok uzak, çok mesafeli, çok gazaplı, benim çocuk aklımı kavrayamayacağı çok ürkütücü bir güçten bahsediyordu. Biz dede torun değildik. Beni sevmiyordu. Kötü bir şey yaparsam beni ateşlerin içine atacak, beni yakacak, bana acılar çektirecekti. Ben ona hiç böyle şeyler yapmazdım ki. Ben onun için hiç böyle cezalar düşünmezdim ki. Ben onu seviyordum. O niye beni ateşlerin içine atmak istiyordu? Çok korktuğum, çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Bir daha uzun yıllar camiye gitmedim. Din hocası benim çocukluk dünyamın en huzurlu hayalini. O soğuk yatakhanelerde uyumadan önce dua edip kendisine gülümsediğim, herkes bana yaramazlık yaptın diye kızdığımda kendisine sığındığım yakınımı ...benden koparmıştı. Sonra büyüdüm. inanmanın huzurundan, ...aklın huzursuzluğuna geçtim. O çocukluk döneminden sonra, ...bir daha hiç dindar olmadım. Oruç tutmadım. Dua etmedim. Namaz kılmadım, ...diyor Ahmet Altan. Ve devam eden yazısında, ...23 Ekim 2005 tarihinde, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında bahsetmiş Ahmet Altan. Ve yazının devamını da okumanızı tavsiye ederim. Efendim çocuklara güzel ahlak kazandırabilmek için, Allah'ın yaktığından, Allah'ın namaz kılmayanı cehenneme attığından, oruç tutmayan çocukları yakacağından, bir namaz kılmamanın cezasının bilmem kaç bin yıl cehennem içerisinde yakacağından bahsetmek, ne pedagoji bilimiyle, ne İslam'ın temel gerçekleriyle bağdaştığını düşünmüyorum. Çocuk, daha çocukluk masumiyeti içerisindeyken, onu Allah'la korkutmak, onu cehennemle korkutarak ondan bir takım davranışlar bekliyor olmak, o anne baba veya o hoca için, o öğretici için bir hayal kırıklığıdır sadece ileriye baktığı zaman, hayal kırıklığı olacaktır. Ve din, eğer diyorsa ve emrediyorsa, bir kişinin inanmasının, Yeryüzünde güneşin doğup battığı bütün her şeyden daha hayırlıdır ve bir kişinin de imanını terk etmesinin de bu kadar daha acı olduğunu eğer tarif ediyor ise, o takdirde çocukla din ve diyanete ait şeyleri konuşurken çok dikkatli olmak lazım. Çocuk terbiyesinde, çocuğun dini eğitimin içerisinde, çocukları korkutarak, çocukları sindirerek çocuklara bir takım, ...dini bilgiler aşılıyor olmak... ...onları köşeye sıkıştırarak... ...onları Allah'ın azabıyla... ...gazabıyla... efendim ...tehdit ederek namazlara... Efendim, ...ibadetlere sürüklüyor olmak... ...işte Ahmet Altan'ın yazısında olduğu gibi... ...bir gün dininin... ...terk ediyor olmasına sebep olacağından dolayı... ...korkmak lazım... ...eğer biz din hocasıysak... ...korkmak lazım... İlkokul yıllarında... ...ortaokul yıllarında... Allah'ın azabını eğer anlatarak çocuklardan bir takım davranışlar bekliyorsak kendimizi kandırırız. Çocuk belki korku içerisinde bu türlü davranışları yapıyor olsa da 25-30 yaşına geldiğinde kendisini korkutan, kendisini cehennemde yakacak olan bir Allah'ın varlığı, çocukluk yıllarında hatıralarının içerisinde var olan ve terk etmiş olan bir Allah'ın varlığı karşısında çocuk isyan edecektir. Allah'a da, dine de, dine ait bütün değerlere de. O yüzden anneler, o yüzden babalar çocuklarınızı terbiye ederken, çocuklarınızda eğer dini bilgiler aşılayacakken vereceğiniz bir tek şey olsun Allah'ın sevgisi, Peygamber Efendimizin sevgisi ve insana duyduğu muhabbet anlatılması lazım. Ve bunları anlatırken hiç suni davranışlar içerisinde bulunmamak lazım. Çünkü bu din sevgi dini, sevgiye ait her şey ön planda, insanı önemsemeye ait her şey ön planda. Kaldı ki eğer biz kendi ruhumuzdaki karanlıkları, kendi ruhumuzdaki o efendim korkunç manzaraları çocuğumuza aktarıyor isek onun adı din değildir sadece kendi hezeyanlarımızdır. Bakın bir örnek vereyim ondan sonra gönderdiğiniz e-maillere geçmeye çalışacağım. Efendim mescittedir peygamber efendimiz ve mescidi devamlı süpüren bir tane kız çocuğu vardır. Bu kız çocuğu elinde süpürgesiyle mescide gelir. Mescidin o tozluğu, o taşlı yerlerini efendim süpürerek daha minik o kız çocuğu efendimizin süpürür ve minik o kız çocuğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkatini çeker. Bir gün belki herkesin dikkatini çekiyor mu? Tabi hadis kitaplarında bu çok yok belki. Ama Efendimiz'in dikkatini çeker. Bir gün o çocuğun oraya gelmediği, mescide gelmediği, Mescidi süpürmediği Efendimizin dikkatini yeniden çeker ve sahabe efendilerimize sorar. Nerededir o çocuk diye. Sahabe efendilerimiz o çocuğun vefat ettiğini söyleyince hüzünlenir Peygamber Efendimiz. Çünkü o bir hüzün peygamberi, o bir asık suratlı peygamber değil, o şiddetli, o bağıran, o çağıran, o öfkeli bir peygamber değil, kendi halimizle kıyas edelim. Ve hüzün peygamberi beni onun mezarına götürün der. Ve onun mezarına gittiğinde ellerini kaldırır ve ona dua eder. Der ki Allah'ım bu kızı, bu kız çocuğunu cennetine al. O bizi severdi, o bizim mescidimizi süpürürdü. Yani zaten masum bu çocuk. Zaten cennete gidecek bu çocuk. Ve peygamber efendimiz acaba böylesi bir duayı niye yaptı? Belki üstünde saatlerce konuşulacak olan bir şey. Ama bir bakıldığında o öğretici peygamber bir kız çocuğunu, belki kimsenin çok dikkat etmediği, kimsenin çok önemsemediği bir kız çocuğunu öylesi bir önemsiyor ki... ...dinin o en hararetli zamanlarında, belki en çok saldırıya karşı karşıya kaldığı zamanlarda, belki ibadetlerin en yoğun olduğu zamanlarda mezara gidebiliyor, ellerini kaldırıyor, açıyor... Ve bir çocuğu ne kadar önemsediğini ve duasının içerisinde de Allah'ım bu çocuğu cennetine al diye yanındaki sahabe efendilerimize ve yanındaki belki de meleklere bu duayı duyuruyor. Efendim çocukları önemsemek, çocukların ruh dünyasına uygun çocuklara bilgi verebilmek, özellikle dini bilgileri çocuklara aktarırken çok titiz davranmak lazım. Çünkü karşınızda din anlattığınız çocuk. Ya bir gün dinsiz olursa bunun hesabını galiba sizden de sorarlar. Ve özellikle senin anlattığın şeyden dolayı Allah namaz kılmayanı yakıyor diye çocuğa eğer bağırarak söylüyorsan veya bir kürsüde bir hocaysan ...ve kürsünün içerisinde, caminin içerisinde çocukların olduğunu bile bile Allah'ın şiddetini, gazabını eğer çocukların duyacağı şekilde anlatıyor... ...ve arka taraftan bir çocuğun korkuyla sindiğini göremiyorsan ve o çocuk bir daha aynı Ahmet Altan'da olduğu gibi camiye gelmez, namaz kılmaz bu korkuları bir daha duymamak üzere dinini terk ediyorsa... Ataist oluyorsa ve ondan sonra da dine karşı bir savaş açıyorsa galiba dine karşı açılmış olan bu savaştan sen de mesulsün diyebiliriz. Bakın Türkiye'de dine karşı birçok antipatip besleyen, dine karşı savaş açmış olan birçok kişilere bir bakın. Rica ederim çocukluk yıllarında bunlar Müslüman ailelerin çocukları. Ancak öyle bir kişiyle, öyle bir asık suratlı, öyle bir feryat eden, öyle bir cehennemi tarif eden... ...Allah'ı öyle bir tarif eden kişiyle bir dönem öyle bir karşılaşıyorlar ki... ...din ve dine ait şeylerden komple soğup ondan sonra da dindarlara karşı mücadele içerisine giriyorlar. İsmini vermeyeyim ama bir bakın kendisi Kur'an'ı hatmetmiş birisi. Kur'an'ı hatmetmiş olan bir çocuk... ...yine belli bir dönemde bir kişiyle karşılaşıyor ve dinin belki de akıl almaz, bir takım anlaşılmaz şeylerini o kişiden duymaya başladığında... ...öğreten kişiden duymaya başladığında bu hafız olan çocuk dinini daha sonra yavaş yavaş terk ediyor... ...hafızlığını da bir tarafa bırakıyor, dindarlığını da, namazını da, niyazını da ve geri kalan ömrünü sadece bir şeye adıyor... ...o da dine karşı savaşmaya adıyor. Aslında o kişinin yaptığı şey şu... ...bakıldığı zaman. O... Dini şiddet, dini efendim ateş, dini cehennem olarak sadece tarif ederek insanları korkutan ve korkutarak insanları ibadet ettirmeye çalışan kişiyle aslında savaşıyor. Normal dindar insanlarla, güler yüzlü insanlarla değil aslında savaş ama dine karşı savaş, komple bir dini karşısına almak olduğu için burada samimi dindarlar da zarar görüyorlar. Ve o çocuğun ailesini düşünür müsünüz lütfen? Bir kişiden gitmiş, abuk sabuk bir takım dini bilgiler, çocuğun ruhunun içerisine sinmeyecek bir takım dini bilgiler yüzünden, dinini terk etmiş olan bir çocuğun anne babasının haline düşünür müsünüz lütfen? Güya camiye hocaya gönderiyor, güya efendim din hocasına gönderiyor, diya komşusuna gönderiyor, güya efendim başka yere gönderiyor, din öğrensin diye duyduğu şeyler, eğer çocuğun dinsizleşmesine neden olduysa, o çocuğun anne babasının halini rica ederim bir düşünür müsünüz? O takdirde çocuğa dini bilgiler vermek. Öncelikle pedagojiyle ile örtüşmesi lazım. Evet öğretmen olmak, evet hoca olmak, evet ilahiyatı bitirmiş olmak... Bunların her birisi tamam ancak çocuk dediğimiz zaman... Bunlarla birlikte ele almamız lazım gelen şey bir de şu... Çocuk ruhu neyi kapsıyor acaba? Ben hangi bilgiyi, nasıl ve hangi sıraya göre aktarmalıyım acaba? Belki bütün öğretmenlerin, belki bütün hocaların, bütün çocukla baş başa kalan herkesin, öğretici rolüyle baş başa kalan herkesin bunu çok iyi derecede bilmesi lazım. Yoksa bu mübarek ay içerisinde çocuğa din anlatacağız, çocuklara diyanet anlatacağız diye çocukları eğer dinden soğutulur ise galiba bunun hesabını vermek. Ve o çocuğun öbür taraftaki halinin şikayetçisi olan birisi olmak kolay bir mesele olmayacaktır. Bunun ötesinde reklamlara girmeden önce bir şey daha hatırlatayım. Efendim şu anda Ramazan içerisinde olduğumuz için çocuklar cıvıl cıvıl koşuyorlar. Görüyorum bir de tatil zamanı olduğu için teravih namazlarına cıvıl cıvıl koşuyorlar. 8, 9, 10, 7, 6 kardeşinin elinden tutmuş 5 yaşındaki çocukla birlikte abisiyle birlikte kardeş... ...cıvıl cıvıl camiye doğru koşuyor... ...eğer ezanı duyduğu zaman... ...ezan cami eğer kendisine yakın ise... ...görüyor şahidi oluyorum... ...çocuk işte teravi namazı 20 rekat... ...yatsı namazıyla da birleştiği zaman... ...efendim bilmem şu kadar rekat... ...çocuk bunu kaldıramıyor çoğu çocuklar... ...5-6-7 yaşındaki çocuklar... ...ve caminin arka tarafında... ...namaz kılarlarken... ...yere secdeye varışları biraz... ...efendim oyun şekline dönüşüyor... ...birbirleriyle itişiyorlar... ...birbirleriyle kakışıyorlar... Ama caminin içerisinde bulunuyorlar. Onlar meyhanenin içerisinde değil. Yahu nasıl oluyor da arka tarafta saf duran bir kişi hoca işte selam veriyor. Namaz için selam veriyor. Adamcağız daha selamını bitirmeden koşuyor çocuğu yakalıyor. Gürültü yapmayın patırtı yapmayın. Çocuğun yakasına yapışıyor. Yahu hiç Allah'tan korkmaz mısın? Yani bu çocuğun yakasına yapıştın. Sen ibadetini yapabilmek için, ibadenin neşveli, ibadetini huzur içerisinde yapabilmek için, belki de başkalarını da korumak için, şu anda ezdiğin çocuk belki de bir daha camiye gelmeyecek. Ve seni bir ömür boyunca beddua ile anacak. Ya hiç merhamet etmez misin? Yahut da bu dinin temsilcisiyle alakalı bir takım kitaplar okumaz mısın? O yüzden camilerde, Cemaatlere düşen belki de en önemli şey eğer çocuklara karşı bu şekilde caminin içerisinde özellikle sert şiddetli davrananlar var ise korkmak lazım. O çocuk bir daha camiye gelmeyecek. Ben bir keresinde böylesi bir çocuğa rastladım caminin demirlerinin kenarında bekliyor içeriye giremiyor caminin o bahçesinin içerisine giremiyor. Dedim hadi gel niye girmiyorsun Ayzan okunuyor o amca gelecek mi diye bakıyorum hangi amca geçen bana tekme atan amca. Kanım dondu, kanım nerede vurdu dedim, caminin içerisinde vurmuş. Ne için vurmuş? Arkadaşlarımla içeride şımarıyorduk, onun için vurdu. O çocuk camiden içeriye giremiyor. Evet, Ramazan ayındayız. Belki bu konulara birazcık daha sevgi dinini kendi içimize sevgi olarak sindirme ve etrafa da yansıtma adına birazcık daha dikkatli olmamız lazım. Efendim, reklamlardan sonra inşallah tekrar birlikte olacağız ve gönderdiğiniz e-maillere bakmaya çalışacağım. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Gönderdiğiniz e-maillere bakmaya çalışacağım. Gerçeklere yeni ulaşmış bir anne rumuzuyla göndermiş olan bir e-mail var önümde. E-maili sizlerle paylaşayım. Selamun Aleyküm Sayın Adem Hocam diye başlamış dinleyicimiz. 14 yaşındaki oğlum şehir dışında iyi bir eğitim kurumunda okuma imkanı elde etti. Bulunduğumuz şehir ve ailemizin durumu itibariyle bu okulda olmasının ona çok şey katacağını düşünüyorum. Biz anne ve baba olarak onun bazı duygularına eşimin sağlık problemleri nedeniyle karşılık veremiyoruz. Bu yaşlarda aileden çok arkadaşların ve çevrenin daha etkin olduğunu düşünüyoruz. Çocuğumuzu okula nasıl hazırlamalıyız? Kendisi de bu okulda okumayı çok istiyor ancak bazı kaygıları da var tabii demiş dinleyicimiz. Efendim 14 yaşında galiba bu lise yerleştirme sınavlarıyla liseye geçecek olan bir delikanlıdan bahsediyor. Şehir dışında bir okula gönderiyor aile ve birçok ailenin de belki de şu andaki en büyük sorunlarından sorularından bir tanesi daha yeni yetişmiş yeni pılızlamış. Bıyıkları terlememiş, daha genç kız olma yolunda ilk adımlarını atmış, daha yuvasından uçmayı çok becerememiş olan çocuklar şu anda işte değişik bölgelerdeki fen liseleri, Anadolu liselerine gönderilmek zorunda kalınıyor. Bu ismini vermeyen dinleyicimiz de oğluyla ilgili böyle bir kaygısı var. Bu kaygısının altında yatan sebebi de şöyle izah etmiş ki eşimin... Sağlık sorunları nedeniyle Çocuğumuza yeterince Duygusal bir bağlantı kuramadık Şimdi çocuk başka bir şehre gittiğinde Bizden kopar mı Artı bu yaşlardaki çocuklar Arkadaş çevresinden Çok etkileniyor Sorunumuz ve kaygılarımızı nasıl giderebiliriz Diye sormuş Evet, Çocuklar ergenlik dönemine ilk girdiklerinde Yani 13-14 Ön ergenliğe de girdiklerinde 13-14-15 yaşlarında Artık aileyle Sosyal çevre arasında gitgeller başlar. Aile eğer kendisini o zamana kadar çocuğuna kabul ettirebilmiş, sevdirebilmiş, o çocuk da kendisini o ailenin bir ferdi olmaktan gurur duymuş her zaman, onur duymuş, o ailenin içerisinde güven hissiyle bulunmuş, o ailede emniyet hissetmiş, anne babasıyla huzur içerisinde bir yaşam sürmüş ise, o takdirde böylesi çocukların dış çevreden, sosyal çevreden etkilenmesi en az seviyede olur. Ancak eğer çocuk o ailenin içerisinde kişiliği geliştirilemediyse, yani çocuğu çok seviyor olmak da aslında çocuğa sevgi vermek anlamına gelmemesi lazım. Yani programlarımızda ben bazen işte şiddetli annelerden, öfkeli babalardan evin içerisindeki kavgalı ortamlarda ezilen çocuklardan bahsederken yani bu çok ters anlaşılıyor galiba bizim evin içerisinde sevgi ortamı var diye gelen mesajlara bakıyorum aslında sevgi ortamı diye çocuklarını çok sevdiğini zanneden anne babalar da çocukların kişilik gelişmesine engel olabilecek derecede çocuk tapınıcılığına dönüştürmüş sevgilerini her şeyi çocuk parmaklarında oynatıyor anne babayı yani çocuk anne babaya öyle bir gözünü dikmiş öyle bir pençesini atmış ki anne baba da çocuğun öyle bir esiri olmuş ki ve çocuğun her istediği bu normal de olsa anormal de olsa yapılacak yapılmayacak şeyler de olmuş olsa anne baba tarafından öyle karşılanır bir vaziyete getirilmiş ki ve böylesi ortam içerisinden gelen e-maillere de baktığımda biz çok seven bir aileyiz çocuğumuzu çocuğumuzun her istediğini yerine getiriyoruz huzur içerisinde bir ortam var işte falan diye tarif ediliyor hayır hayır şiddet ortamı konusundaki benim sözlerim neyse nasıl geçerliyse böyle çocuk tapınıcısı olmuş evlerde de ailelerde de aynı şeyler geçerlidir orada da çocuk kişiliğini geliştiremiyor şiddet ortamında yahut da çocuğun üstüne çok düşülmüş ve çocuğun her istediği yerine getirilmiş. Evin içerisinde otoriteyi çocuğun kurmuş olduğu ve anne babanın parmaklar izi üzerinde oynatıldığı bir ortamda da çocuk kişiliğini ve karakterini geliştiremez. Her iki ortamda da büyüyen çocuk, o ve bu ortamında da büyüyen çocuk, yarın işte ergenlik dönemiyle birlikte başka bir şehre gittiğinde bu çocuğun sosyal çevreden, arkadaş çevresinden etkilenmesi çok fazla olur. Ancak dengeli bir yaşam içerisinde aile o çocuğu yetiştirebilmiş ise annelik kıvamını tutturabilmiş ise yahut da babalık kıvamını tutturabilmiş ise anne babalar evin içerisinde o takdirde o evin içerisinde yetişen çocuğun dışarıdan etkilenmesi daha az olacaktır. Çocuk ciddiye alınmış ama bu ciddiye alınma da efendim, çocuğun evin içerisinde otorite kurması şekline dönüşmemiş olan ailelerde... Çocuğun efendim duygusal ihtiyaçları vaktinde karşılanmış ama çocuk duygusal ihtiyaçlarının yanında bir de anne babaya kafa tutar iktidar mücadelesine girişmiş olduğu halleri anne baba fark etmiş ise çocuğu dengeli bir şekilde evin içerisinde yetiştirebilmiş ise işte o takdirde çocuk başka bir şehre gittiğinde arkadaş çevresinden çok fazla etkilenmeyecektir. Şimdi eğer Buralarda sorunlar oluşmuş ise o zaman anne babanın elzem en öncelikli yapacağı şey şu. Çocuğun okulundan daha önce arkadaş çevresini gideceği yerde ayarlaması lazım. Vasat oluşturması lazım. Çocuk A şehrinden B şehrine gidecek yatılı olarak orada okuyacak. B şehrindeki siz yatacağı yeri ayarladınız mı? Yatacağı yerdeki efendim kaç kişiyle birlikte o odanın içerisinde kalacağını ayarladınız mı? Efendim o çocukların ailesiyle şöyle bir tanışanayıp deyip konuştunuz mu sizin çocukla bizim çocuk galiba aynı yurtta aynı odada kalacakmış nasılsınız iyi misiniz diye konuştunuz mu onların telefonunu aldınız mı o şehrin içerisinde o çocuğa efendim arkadaşlık yapabilecek kişilerle daha önceden irtibata geçtiniz mi? Yahut da o çocuğa efendim yurtta olsun, yurtta kalacak ise veya okulda olsun abilik yahut da ablalık yapacak olan kişileri şöyle bir gözünüze kestirdiniz mi? Önceden gidip ziyaret ettiniz mi? Efendim kuaföre hangi kuaföre gitmesi, berbere hangi berbere gitmesi, efendim alışverişi hangi markette yapması konusunda önceden gittiğiniz bir teftişte bulundunuz mu o şehirde? Bunların her birisi eğer çocuğunuzu başka bir şehre gönderiyorsanız, çocuğunuzla birlikte gittiğiniz zaman çocuğunuzu aktaracağınız bilgiler olması lazım ve çocuğunuzu o şehirde emanet edeceğiniz ehil birisini de bulmanız lazım. Benim öğretmenleri var. Zaten okulda işte şunları var, bunları var. Çocuk işte okulla yurt arası zaten çok yakın gidiyor, geliyor. Hayır, o kadar emin olmayın. Çocuğun her an çok çabuk değişebileceği bir dönemden bahsediyoruz ergenlik dönemi. Anne baba çocuğuna önceden bir vasat oluşturması lazım çocuk başka bir şehre gidecek ise. Aman bunlara dikkat etmeden çocuğunuzu otobüse bindirip efendim yahut da kayıt için sadece gönderip çocuğunuzu beraberce gidip kaydınızı yaptırıp geriye döner iseniz çocuğunuzu o korkunç dünyanın içerisinde tecrübesiz ve evin içerisinde yetişmemiş haliyle bırakırsanız çocuğunuzu 3-5 süre sonra farklı kişilikte, karakterde birisi olarak görmenizden endişe ederim. Bu yazık bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 30-77'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücreti Vodafone ve VEA için 2.4, Türkcell için 1.8'dir. Efendim bir başka dinleyicimizin mesajına geçiyorum. Filiz Hanım'ın mesajı. Şöyle yazmış Filiz Hanım. Esselamu Aleyküm Sayın Hocam. Öncelikle günümüz problemlerine, özümüze dayanan çözüm önerilerinizle müteşekkil eserleriniz için teşekkür ederim. Ben Kur'an'dan aldığım cesaretle çocuklara Kur'an'dan bahsetmeye çalışan bir yolcuyum. Bu sebeple içinde bulunduğum talim terbiye ortamında karşılaştığım ve içinden çıkamadığım en büyük problem yeni yetişen neslin boş vermişliğidir. Neredeyse asli ihtiyaçlarını bile hem maddi hem manevi umursamayan öğrencilerim var. İnsan yetiştirmede ödül ve ceza yerine hak ve sorumluluk dengesinin kurulması taraftarıyım. Fakat sorumluluklarını yerine getirmeye üşendiği için haklarından gönüllü olarak vazgeçen bu yeni neslin karşısında ne yapacağımız gerektiğini varsa tavsiye edebileceğiniz eserleriniz yer aldığı cevabınızı merakla bekliyorum demiş Filiz Hanım. Şimdi evet, yani günümüzde maalesef gençler farklı bir modelde yetişti. Çünkü farklı bir modeldeki anne babaların elinde yetişiyor günümüzdeki çocuklar. Günümüzde anne baba olmak zor, hem de çok zor. Bunu görüyorum ama ben yeminle söylüyorum ki günümüz anne babalarının elinde çocuk olmak daha da zor. Annelik kıvamını tutturamamış, babalık kıvamını tutturamamış bir ailenin içerisinde çocuk olmak çok daha zor. Neyi ne zaman yapacağını, hangi karakteri, hangi davranışı ne zaman geliştireceğini ve çocuğun ruhuna uyum sağlayacak bir yumuşaklık ve sevecenlik içerisinde verilemeyen bir evin içerisinde yetişmiş çocuk olmak daha zor. Hangi bir çocuk ister ki kişiliksiz olmayı, hangi bir insan ister ki karaktersiz olmayı ama maalesef evlerimizde dengeleri tam tutturamadığımızdan dolayı elimize teslim edilmiş olan, evimize teslim edilmiş olan o aziz misafire karşı sergilediğimiz hürmetsizlikler ve saygısızlıklar nedeniyle çocuk yarın kendi kişiliğini, karakterini, kendi duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamaz vaziyette bir başıboş, bir boş vermişlik içerisine düşüyor. Ve ondan sonra da maalesef işte gittiği yerdeki Kur'an kurslarında, gittiği yerdeki öğretmenlerinden, gittiği yerdeki mahalle arkadaşlarından, akraba çevrelerinden habire şikayetler geliyor, habire bıkkınlık yaratıyor, bıkkınlık oluşturuyor bu çocuklar. Efendim Filiz Hanım... Bu çocuklar için ceza ve ödül verilmiyor ama ceza ve ödül vermemekle de bu çocukların kişiliği düzelmiyor diye söylüyor. Ne yapmamız lazım? Efendim eğer bahsettiğimiz grup ergenliğe yakın olan bir grup ise onlara bir hoca olarak sizin yapacağınız bir tek şey var arkadaş olmak. Hem de candan bir arkadaş olmak hem de ciğerden bir arkadaş olmak öyle bir arkadaş olmak ki efendim 10 kişiyle 100 kişiyle uğraşmak değil. Ama belki de bir kişiyle uğraşmak, belki de iki kişiyle, efendim çapınız kaçsa ne kadarsa o kadar kişiyle sadece uğraşmak. Belki abuk sabuk yollara düşecek olan bir kişiye elinizi uzatıyor ve onu candan olarak gerçekten samimi olarak kazanmaya çalışıyor. Ve onunla bütünleşmeye çalışıyorsanız belki o kafi diyerek belki... Diğerlerine de daha sonra ulaşacağım diyerek belki en azından minimuma ulaşmak için çaba sarf etmek lazım. Sizin elinize gelmiş, yanınıza gelmiş 3-5 tane genç var, genç kız var... Bunlara ulaşmaya çalışıyorsunuz ama sizin içiniz yanıyor bir taraftan din ve diyanete, ahlak ve namusa ait bir takım şeyleri öğretmeye çalıştıkça karşınızdaki kişi kikir deyip duruyor, gülüşüp duruyor, birbirleriyle yılışıp duruyor. Elinde kaç yaşında çocuk, 11, 12, 13 yaşındaki çocuk cep telefonuyla erkek arkadaşı edilmiş. Siz... Dinden, ahlaktan, namustan bahsederken erkek arkadaşıyla buluşma hayalleri yapan bir grupla karşı karşıya kaldığınızda yapacağınız bir tek şey var. Belki onun anne babasının yaptığı hataların aynısını yapmamak adına ona her halükarda sahiplenici davranmak, sevecen davranmak, büyüklük tutkunluğu ve bir şeyler öğretme sevdasıyla ona yukarıdan bakarak değil, onu gerçekten canından bir parça kabul ederek, onu seveceğim bir tabur içerisinde alarak o çocuğu kabul etmek lazım. Sevgi her şeyin anahtarını açan, bütün kalplerin anahtarını açan öyle bir tesirli anahtardır ki, her kapıyı sevgiyle açabilirsiniz ancak karşıdaki insanın bir tek şeyi fark etmesi lazım, senin bu sevgin samimi mi? Yoksa senin bir amacın mı var? Eğer çocuk da onu fark eder ise, bana Kur'an öğretmek için, bana işte sure öğretmek için, bana şunları şunları yapmamam için bana böyle davranıyorsun. Aslında sen bu böyle seveceğim birisi değilsin diyor ise, orada o çocuğa zaten yaklaşmanız ters tepkiyle tepecek. Dolayısıyla eğer çocukla muhatap olan bir kişinin yapacağı ilk baştaki iş şu olması lazım, kendi kalbini temizlemesi lazım. Kendi burnunu yukarıya kaldırır havasından aşağıya doğru inmesi lazım. Tevazu kanatlarını yerlere doğru böyle indirmesi lazım. Belki gözün nemli, belki kirpikleri nemli olarak karşıdaki kişiye bakıp, ellerini karşıdaki kişiye uzattığında, sıcacık onun elini avucunun içerisinde hissettiğinde, karşı tarafta sizin samimiyetinizi hissettiğinde, isterseniz kim olursanız olun, size doğru gelecek ve sizin onun adına söyleyeceğiniz, ona söyleyeceğiniz şeyleri, o vicdani kabul ile kabullenecektir. Dolayısıyla siz bir şeyler öğretme ve ikna etme yoluyla, yöntemiyle eğer yaklaşırsanız, o takdirde o çocuk kapılarını size, vicdan kapılarını kapatacak, sadece sizden ürktüğü için belki de sizin istediklerinizi yerine getirecektir. Ama bu bir süreliğine olacak, o süre geçtikten sonra çocuk, Büyüyüp yetişkin olduktan sonra sizin anlattıklarınız artık fasa fiso kalacak. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bulç bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 30.77'ye gönderin. Efendim son birkaç dakika içerisinde bir e-mail'i daha okumak istiyorum. İsimsiz bir dinleyicimiz. Hocam değerli vaktinizi fazla almadan soruma geçmek istiyorum. Hocam iki buçuk yaşındaki oğlum yalnızken veya yanında annesi babası varken...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 2,5 yaşında olduğu için bunları söylüyorum. Eğer bu davranışlar diyelim ki 4 yaşında olmuş olsa o takdirde başka şeyler söylenebilir. Ancak 2,5 yaşındaki bir çocuk eğer bu davranışları yapıyor ise bırakın yapsın. Onu teselli etmeye de çalışmayın. Eğer bir şey yapamadığından dolayı bağırıyor, çağırıyor, atıyor ise baba eğer evde ise çocuk azıcık sakinleştiği an kendisini kenara çekmesi, bir daha yapmaması konusunda ikaz etmesi lazım. Bir daha sakın bu oyuncaklarını atmayacaksın diye çocuğu ikaz etmesi lazım. Ancak bunun anı tam oyuncakları attığı an ve öfke olduğu ve içinde çocuğun heyecan taşıdığı ana denk gelmemesi lazım. Çocuk oyuncakları attı, efendim yerlere yattı, bağırıyor, çağırıyor, bağırsın canım iki buçuk yaşındaki bir çocuğun, Kişiliği, karakteri çok tahrip olmadığını düşündüğüm için bunu söylüyorum. Bırakın ağlasın, o şekliyle istediği kadar çırpınsın, bir şeyler yapmaya çalışsın. Duyarsız bir sabır içerisinde bacak bacak üstüne atmışsanız, oğlunuzu öylece seyredin. Ne zaman ki azıcık toparladı kendisini, ondan sonra yanına gidin. Anne değil yalnız baba yanına gitmesi ve bir daha sakın şu oyuncakları atmanı istemiyorum diye çocuğu ikaz etmesi lazım. Bu ikaz çocuğu hırpalayacak vaziyete getirmemesi lazım. Bu ikaz çocuğu ağlatacak vaziyete getirmemesi lazım. Ama çocuk bu şekliyle ikaz edilmesi lazım. Ha, bir sonraki sefere çocuk yine yaptı. Mutlaka yine yapacaktır. Burada şey yapmamak lazım, yenilmemek lazım. Eğer bir daha yaptıysa yine sakince durup çocuğun o öfke anının geçtiği ana denk getirip ama o olaydan da daha kopmadığı, o Zaman dilimini iyi ayarlamak lazım. O ana denk getirip çocuğa yine ben sana dedim ki bu oyuncakları atmayacaksın diyerek çocuğa o tavrı yeniden sergilemek lazım. Böylelikle çocuğun öfkesini azar azar minimuma doğru indirmekte ve bir süreç içerisinde indirmekte fayda var anında çözmeye çalışmak yani bütün her şeyi birdenbire bıraksın öfkelenmesin bir daha atmasın diye bir beklentinin içerisine girmek yanlış olur Burada özellikle ben baba kısmına söylüyorum eğer baba çocuğuna bu şekliyle yaklaşır ise baba otoritesiyle birlikte ön plana çıkar ise eğer çocuk bu sahnelerde biraz süzünlendi ve morali bozuldu ise Anne çocuğuna sahip çıkması lazım. Anne sevgi kanallarını devamlı çocuğun besliyor olması lazım. Ha, hemen şu soruyu sorabilirsiniz. Baba ve anne aynı tavır içerisinde olması lazım değil mi? Eğer baba birazcık otoritesini gösterdiyse anne de kucağına almaması lazım geldiğini düşünmüyor musunuz diye bana sorarsanız hayır öyle bir şey düşünmüyorum. Yetişkinler çok defa yanlış yapıyor. Çocuğuna birisi eğer bir konuda kızdı, tersledi yahut da onu disiplin etmek için bir takım ...müdahalelerde bulunduysa... ...bir bakıyorsun annenin de surat asılıyor. Yahu çocuk babadan hadi... ...bir sertlik yaşadı. Anneye gitmek istiyor, anne de sertlik yaşıyor. Kime gitsin çocuk? O yüzden anne... Babadan o çocuğun kırılmış olan belki duygu dünyasını yeniden tamir edecek vaziyette çocuğunu alıp sarıp sarmalaması lazım. Eğer oyunları oynarken çocuk ben yapacağım diyor ise üst üste yığıyor ise vesaire yapıyor ise bırakın yapsın. Yani inatlaşmamak lazım ki çocuğun hırs dünyasını iyice artırmamak lazım. Ben kitabı okuyacağım diyor eğer çocuk. Çocuğunuz eğer kitabı elinizden alıyor ben okuyacağım diyor ve ondan sonra geri bırakıyor ise bırakın bıraksın. Ancak bu davranışlar uzun süre devam eder ise şu andaki söylediğinizden daha fazla süre devam eder yani bir 6 ay kadar daha devam eder siz bu tedbirleri almanıza rağmen o takdirde bence bir uzmanla görüşmenizde fayda var ki o uzman acaba siz veya eşiniz veya çocuğunuzun bir yerlerde bir anormallikler olup olmadığını kontrol edecek artı bir şey daha var. Belki olabilir ki çocuğunuz farklı yetenekte bir çocuktur, üstün zekalı bir çocuktur veya da çocuğunuzda farklı bir problem vardır. Onu en azından bir uzman tespit eder. Çünkü şu bahsettiğiniz şeyler belki de tırnak içerisinde üstün yetenekli olan bir çocuğun davranışları da olarak da algılayabiliriz. Efendim bugünkü yayımızda burada son buldu. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi ve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 Bu programda cevaplanmasını izlediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 işleriye gönderebilirsiniz. Çocuk geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi.